Bismillahirrahmanirrahim. 13 Onlara insanların inandıkları gibi siz de inanın denilince o beyinsizlerin inandığı gibi mi biz de inanacağız derler. Bilesiniz ki asıl beyinsiz onlardır. Daha bunu bilmezler. Allah subhanahu ve teala, münafıklara insanların inandıkları gibi siz de inanın denildiğinde yani Herkesin inandığı gibi Allah'a, meleklere, istaplarına, peygamberine öldükten sonra dirilmeye, cennete, cehenneme ve bunun dışında müminlere bildirilen gerçeklere iman edin, Allah'ın emirlerine yerine getirme ve yasaklarından vazgeçme konusunda Allah'a ve Resuluna itaat edin denildiğinde onlar ne diyormuş? Bu beyinsizlerin inandığı gibi biz de mi inanacağız derler. Evet. Görüyor musunuz? Kalp tersdüz olunca. Günahın küçüğünü büyüğünü demeden hep kabul edince neler oluyor? Onun için kardeşlerim günahın küçüğünden de büyüğünden de uzak duralım. Küçük günahlar işlene işlene küçüklükten çıkar, büyük olur ve büyük büyük belalara insanı tembe bırakır. Evet. Bu beyinsizlerin inandığı gibi bizde mi inanacağız derler. Bununla Aleyhisselatü Vesselam'ın ashabını ki Allah onlardan razı olsun, bunları kastediyorlar. Allah'ın laneti o münafıkların üzerine olsun. 14 ve 15 Müminlere rastlayınca inandık derler. Şeytanlarıyla baş başa kalınca da biz sizinle beraberiz. Onlarla sadece istihza yani alay etmekteyiz derler. Allah da onlarla istihza eder. Ve azgınlıklarında şaşkın bir halde dolaşırlar. Evet, bakın gene vasıflarını Allah'a subhanahu ve teala bizlere bildiriyorum. Bunlar ne yaparmış kardeşlerim, bu münafıklar? Müminlerle karşılaşınca, biz inandık derler. Yani, müminlere inandıklarını gösterirler, dostluk ve iyilik gösterisinde bulunurlar. Demek ki çok dikkat edeceğiz dostumuza, düşmanımıza. Böylece, biz ne yaparmışız? Müminleri aldatırlar. İki yüzde davranırlar suni ve korunma için uydurma davranış içine girerler. Maksatları, müminlere düşecek ganimet ve iyiliğe kendilerinin de ortak olmasıdır. Peki, şeytanlarıyla baş başa kaldıklarında, yani geri dönüp şeytanlarının yanına geldiklerinde, yani onların yanına gittiklerinde, şeytanları, yani efendileri, büyükleri, münafıkların ve müşriklerin reisleriyle Ele başlar olan Yahudi hahamlarıyla baş başa kaldıklarında, evet işte o zaman ne yapıyorlar? Biz o beyinsizlerin inandığı gibini inanacağız diyorlar. Evet kardeşlerim, bundan maksat demek ki münafıklardan ve müşriklerden arkadaşları var ki hem kendi nefislerini hem de onlara. Bu sözleri sarf diyor Allah subhanahu ve teala. Her şey şeytanı azgınıdır. İnsanlar da cinler de şeytan olur. Nitekim Allah subhanahu ve teala böylece biz her peygamber için sözün süslüsünü aldatıcı olarak fısıldayan cinden ve insandan şeytanları düşman kılmışızdır diyor. Enam 112'de. Biz sizinle beraberiz ayetinin manası hakkında ise Biz sizin bulunduğunuz şeyin üzerindeyiz. Onlarla sadece istihza etmekteyiz. Biz müminlerle sadece alay edip eğlenmekteyiz derler. i̇bn Abbas'tan gelen nakilde Onlarla sadece istihza etmekteyiz ayetin manası Biz Muhammed'in ashabıyla eğlenip alay etmekteyiz demektir buyurmuştur. Evet Nitekim, İbn-i Cerir'den gelen nakilde, Allah onlara kıyamet gününde böyle yapacağını haber vermektedir. Nitekim, bu husus, başka ayet-i kerimede de erkek münafıklarla kadın münafıklar, müminlere bizi de gözetin, nurunuzdan faydalanalım dedikleri gün onlara, ardınıza dönün de ışık arayın denir. İnananlarla münafıklar arasına kapısının içinde rahmet ve dışında azap olan bir sur çekilir. Hadit 13. Yine o küfredenler bizim kendilerine fırsat vermemizin kendileri için hayırlı olduğunu sanmasınlar. Biz onlara günahları daha fazla artsın diye fırsat veririz. Ve onlar için horlayıcı azap vardır. Alimden 178. Evet kardeşlerim. Bu ve benzeri ayet kelimeler allah Teala'nın onlarla istihzası, alayı, mekri ve hilesidir. Şirk ile tevil eden ve münafıkların müştük olduğunu söyleyenler ise, Allah da münafıklar ve şirk ehliyle alay eder manasında vermişlerdir. i̇bn Cerir, Allah'ın onlarla alayı, kendilerini uyarması, işledikleri günahlardan, küfretmelerinden ötürü onları kınamasıdır. Evet. Demek ki onlar azgınlıklarında şaşkın bir halde dolaştırır. Ayeti sapıklıklarında ve kendilerini pisliğe batıran küfürlerine demektir. Pisliğin içinde yüzüp şaşkın şaşkın gezinirler. Ve çıkış için bir yolda bulamazlar. Çünkü allah Teala kalplerini mühürleyip damgalamış ve gözlerini hidayete kapayıp kör etmiştir. Bu sebeple doğru yolu göremez ve hiçbir yol bulamaz olmuşlardır. Allah bizleri böyle hallere düşmekten beri buyursun kardeşlerim. Allah Subhanahu ve Teala bu ayetleri bizlere bildiriyor ki hem müminlik vasfını yakalayalım hem de bu sıfatlardan uzak duralım hem de bu sıfatlara sahip olan insanların hilesini, tuzağını, küfrünü yakalayalım. Eh. 16. Onlar hidayet karşılığı sapıklığı satın almış kimselerdir. Ticaretleri kendilerine kar sağlamamıştır. Ve onlar hidayete ermişlerden değildirler. İbn-i ve Allah onlardan razı olsun aleyhissalatü vesselamın ashabından bir topluluk. Onlar hidayet karşılığı, sapıklığı satın almış kimselerdir ayet hakkında. Sapıklığı almış ve hidayeti terk etmiş diye nakletmişlerdir. Yine İbn Abbas'tan gelen bir nakilde bu ayetin manası imana karşı küfrü satın almışlardır demişlerdir. Yine Katade'den gelen bir açıklamada Allahu Teala Semud kavmi hakkında söylediği şu ifadeye benzemektedir. Semud'a gelince biz onlara doğru yolu gösterdik onlar ise hidayete karşılık görmezliği beğendiler. Yukarıda geçen ayetin manasına tekrar dönecek olursak demek ki münafıklar hidayetten dalalete doğru kaymışlar ve hidayete karşılık dalaleti seçmişlerdir. Dalaletin bedeli olarak hidayeti vermişlerdir. Ne kötü alışveriş değil mi? Bu konuda ister önce iman etmiş olup sonra küfre dönmüş olsunlar. Nitekim Rabbimiz Subhanahu ve Teala onlar hakkında. Bunun sebebi onların iman etmiş sonra küfretmiş olmalarıdır. Bu yüzden onların kalplerinin üzerine mühür vurulmuştur. İster hidayete karşı dalaleti seçmiş olsunlar, farklıdır. Nitekim onlardan bir diğer grubun durumu da böyledir. Bu sebeple Allah subhanahu ve teala ticaretleri kendilerine kar sağlamamıştır. Ve onlar hidayete ermişlerden de değillerdir buyurmuştur. Yani bu alışverişte ticaretleri kar getirmemiş. Ve onlar yaptıklarında doğruyu da ne yapamamış bulamamış. Evet kardeşlerim. de'den gelen nakilde ise ticaretleri kendilerine kar sağlamamıştır. Ve onlar hidayet ermişlerden de değildir ayet hakkında. Şöyle demiştir. Doğrusu görüyorsunuz ki onlar hidayetten çıkıp dalalete düşmüşlerdir. Cemaattan çıkıp ayrılığa, emniyetten çıkıp korkuya, sünnetten çıkıp bidata gitmişlerdir. Evet. 17. ve 18. ayetler Onların misali, ateş yakan kimsenin misali gibidir ki, ateş çevresindekileri aydınlatınca Allah onların ışığını giderdi. Karanlıkların içerisinde görmez halde bırakıverdi. Sağırdırlar, dilsizdirler, kördürler. Onlar artık dönmezler. Evet, bu misalin belirtilmesi allah Teala onların hidayete karşılık dalaleti satın almalarını gördükten sonra kör olmalarını ateş yakan bir kimsenin durumuna benzetmekte kardeşlerim. Adam ateşi yakıp ateş çevresindekileri aydınlatınca sağından ve solundan onu görenler ateşten yararlanınca ve çevreye alışınca o adam ateşini söndürmüş, şiddetli karanlıkta görmez ve bilmez hale gelmiştir. Buna karşılık sağırdır, duymaz, laldır, konuşmaz, kördür, ateş olsa da görmez durumdadır. Bu sebeple o daha önce bulunduğu duruma dönememektedir. İşte hidayete karşılık dalaleti değişen münafıkların doğru yola karşılık eğriyi seçenlerin durumu böyle kardeşlerim. Bu örnekler onların önce inanıp sonra küfür etmiş olduklarını gösteriyor. Nitekim başka ayetlerde de Allah bu durumu haber vermiştir. Şüphesiz ki doğruyu bilen ancak Allah Subhanahu ve Teala'dır. Bakın Rabbimiz Subhanahu ve Teala ne diyor? İnananlardan öyleleri de vardır ki inanmadıkları halde Allah ve ahiret gününe inandık derler. Doğrusu bu durum onların küfür ve nifak haberlerini haber vermekte. Bu ise onların daha önce iman etmiş Sonra da imandan çıkıp kalplerinin damgalanmış olması gerçeğine ters düşmüyor. Allah onların ışığını giderdi, yani kendilerine fayda veren ışığı yok etti ve zarar veren yakmayı dumanı bıraktı. Onları karanlıklar içinde, içinde görmez halde bırakıverdi. Yani küfür, şek ve nifak içerisinde bıraktı da bir hayır yolu görmez ve bilmez oldular. Bununla beraber sağırdırlar, bir hayır işitmezler. Dilsizdirler, kendilerine fayda verecek sözü söylemezler. Kördürler, sapıklık ve görmezlik içerisindedirler. Nitekim Rabbimiz Sübhan-ı doğrusu gözler kör olmaz. Ancak göğüslerdeki kalpler kör olur. Haç 46'da. E, bu sebeple onlar uzaklaşmış oldukları hidayeti tekrar dönemezler diyor Rabbimiz subhanahu ve teala burada i̇bn Abbas'tan ve İbn-i Mesud'dan gelen nakillerde kardeşlerim <gülüyor> bu ayet-i kerime hakkında Rabbimiz subhanahu ve teala peygamberin Medine'ye ilk geldiği sırada bir grup insan İslam'a girdiler sonra münafıklığa döndüler işte onların misali karanlıkta olan bir adamın misali gibidir. Adam ateş yakmış ve çevresini aydınlatmıştır. Çevresinde rahatsız edecek şeyleri görmüş ve ondan korunmasını öğretmiştir. Ancak bu durumdayken ateşi sönmüş, artık rahatsız edici şeylerden korunmayı bilemez olmuştur. İşte münafık da böyledir. O da şirk karanlığındayken Müslüman olmuş... Helal ve haramı, hayır ve şeri öğrenmiştir. Bu durumdayken tekrar inkara sapmış, helalı haramdan, hayr şerden ayırt edemez olmuştur. Evet. Mücahit diyor ki, ateş çevresindekileri aydınlatınca ayetinde, ateşin aydınlatılmasından maksat, onların imana ve hidayete yönelmeleridir buyurmuştur. Evet. Tıpkı ateşin sönünce ışığı kaybetmesi gibi onların misali ateş yakan kimsenin misali gibidir. Evet. Bismillahirrahmanirrahim. Ateşin ışığı yanmasıyla ortaya çıkar. Ateş sönünce de ışığı yok olup gider. Münafık da böyledir. Her ne zaman La ilahe illallah diyerek kelime-i tevhidi söylese öne aydınlanır. Şüpheye düştüğü zaman ise karanlıkta kalır. hak diyor ki Allah onların ışığını giderdi ayetinden maksat sözün ettikleri imanlarıdır. Evet. Yani La ilahe illallah'tır. O kendilerini aydınlatmış ve bu sayede dünyada yiyip içerek emniyet içinde gezinmişlerdir. Kadınlarla evlenmiş, kanlarını korumuş ama öldükleri zaman Allah onların ışığını gidermiş ve karanlıklar içinde görmez halde bırakmıştır. Evet. dede bu ayetin manası hakkında münafık, la ilahe illallah deyince onun için dünya aydınlanır, bu sayede Müslümanlarla evlenir ve onlarla birlikte savaşa katılır ve Müslümanlara varis olur. Kanını ve malını korur ama ölünce münafıklıktan bütün bunlar alınır. Zira aslında o kalben buna layık değildi ve davranışlarda gerçek değildi demiştir. Evet. 19 ve 20. ayetler Yahud Gökten inen sağına tutulmuş gibidirler ki, onda karanlıklar, gök gürültüsü ve şimşek vardır. Yıldırımlardan ölmek korkusuyla parnaklarını kulaklarına tıkarlar. Allah kafirleri çepeçevre kuşatıcıdır. Az kalsın şimşek gözlerini alıverecek, onları aydınlattıkça ışığında yürürler. Üzerlerine karanlık basınca, dikilip kalıverirler. Şayet Allah dileseydi onların işitmelerini de görmelerini de giderirdi. Muhakkak, muhakkak ki Allah her şeye kadirdir. Bu ayet-i kerimede Allah Azze ve Celle münafıklara verdiği başka bir örnektir. Bunlar bir topluluktur ki bazen hak kendilerine apaçık ayan olduğunda Ayan bazen de şüpheye düşmektedirler. Şüphe, küfür ve tereddüt halinde kalpleri gökten inen sağanak gibidir. Demek ki kardeşlerim, iman tarafında, Bakara suresinin baş tarafında da ayetlerde zikrettiğiniz gibi, insanda bir yakınlık, bir huzur, bir teslimiyet, amelde güzellik ve Allah Azze ve Celle'den korku duyma, sevgi duyma, ibadetleri tam yapma, vermiş olduğu rızkı hem yeme hem infak etme duygularını getiriyor. Bunlar müminlerin vasıfları. Ama küfür tarafına geldiğimizde ise bakın şüphe, tereddüt, inkar, insanı öyle yerlere getiriyor ki bunun içinde hak geldiğinde geldiği anda gözünün önünü görüyor ışıyor o gitti mi kop koyu karanlıkta ne yapıyor dikilip kalıveriyor Allah subhanahu ve teala hep hayırda olanlardan eylesin bizleri evet kardeşlerim karanlıklar küfür, nifak ve şek karanlığıdır gök gürültüsü ve şimşek vardır. Bu da korkudan kalbi titreyen bir şeydir. Çünkü korku, şiddet, ürperti ve dehşet münafığın şanındandır. Nitekim Rabbimiz Subhanahu ve Teala onlar her sesi aleyhlerine zannederler minafkın dörtte. Bir başka ayet-i ise sizden olmadıkları halde sizinle beraber olduklarına Allah'a yemin ederler. Oysa onlar korkak bir topluluktur. Bir sığınak veya mağara yahut girecek bir yer bulmuş olsalardı çarçabuk oraya yönelirlerdi. Tevbe 56-57 Şimşek zaman zaman bu münafıkların kalbinde parlayan iman nurunun bir pırıltısıdır. Bunun için Rabbimiz sübhan ve Kuvvet ölüm korkusuyla parmaklarını kulaklarına tıkarlar. Allah kafirleri çepeçevre kuşatıcıdır buyurmaktadır. Yani onların bu korkuları kendilerine hiçbir fayda vermez. Çünkü Allah kudretiyle onları çepeçevre kuşatmıştır. Allah onların irade ve meşiyetleri altındadır. Nitekim Rabbımız Subhano ve Teala sana askerlerin sözü geldi mi? Firavun ve Semudun? Hayır. O küfredenler bir yalanlama içindedirler. Halbuki Allah onları arkalarından kuşatmıştır. Buruç 17'de. Yine Rabbimiz Subhanahu ve Teala az kalsın şimşek gözlerini alıverecekti. Yani şiddetinden ve kuvvetinden gözlerinin zayıflığından ve imana karşı sebat edemeyişlerinden buyurmaktadır. Ali'den, Ebu Talha'dan, İbn Abbas'tan gelen nakilde kardeşlerim, "Az kalsın şimşek gözlerini alı verecek ayet" hakkında şöyle açıklamışlardır. "Az kalsın Kur'an'ın muhkem ayetleri münafıkların gizli noktalarını gösterecekti." demişlerdir. Yine İbn Abbas'tan gelen bir nakilde "Hakk'ın ışığının şiddetinden dolayı az kalsın gözlerinin, gözleri gidecekti, alnı verilecekti demiştir. Parlayınca ışığında yürürler. Sönüp de karanlık çökünce dikilip kalıverirler. Ne zaman kendilerine imandan bir şey ulaşsa ona alışır, uyarlar. Bazen de şüphe arız olur ve kalplerini karartırlar da hayretler içinde dikilip kalırlar demiştir. Evet i̇bn Abbas'tan gelen yine bir nesilde kardeşlerim münafıklar hakkı bilir ve hakkı söylerler ve bu söyleyişlerinde doğru istikamettedirler. Haktan geri dönüp küfre yuvarlanınca hayretler içinde dikilip kalırlar demiştir. En doğrusunu şüphesiz ki Rabbimiz Fah'ın Hureteala bilir. Kıyamet gününde insanların imanlarına göre nur verildiği gün onlar bu durumda olurlar. Kimilerine fersahlarca mesafeyi aydınlatılacak ışık verilirken, kimisine bundan daha fazla veya daha az ışık verilir. Kiminin ışığı bazen söner, bazen yanar. Ve bu sebeple sırat üzerinde bazen yürür, bazen durur. Kiminin de ışığı tamamen söner. İşte apaçık münafık onlardır ki Allah subhanahu ve teala o gün erkek münafıklarla kadın münafıklar iman edenlere derler ki bize bakın da sizin ışığınızdan faydalanalım. Onlara denir ki arkanıza dönün ve ışık araştırın. Hadit 13 Ve Allah subhanahu ve teala müminler hakkında o gün sen mümin erkeklerle, mümin kadınların ışıklarının önlerinden ve arkalarından koştuğunu görürsün. Bugün size cennetler müjde olsun denilir. Hadis 12 Allah subhanahu ve teala bu müjdeye nail olanlardan eylesin. Bir başka ayette de o gün Allah peygamberi ve onunla birlikte iman etmiş olanları mahcup etmez onların ışıkları önlerinden ve arkalarından koşar. Ve onlar derler ki, Rabbimiz bizim nurumuzu tamamla ve bizi bağışla. Muhakkak ki sen her şeye kadirsin. Tahrim 8 Said İbni Arul ve Katar'da naklederek Aleyhissalatü Vesselam Efendimiz'den bize şunu aktarmıştır. Müminlerden bir kısmının nuru Medine'den Adene veya Sanaya kadar olan mesafeyi ya da ondan daha azını aydınlatır. Halbuki müminlerden bir kısmının nuru ancak ayaklarının bastığı yeri aydınlatabilir. Evet. Tevhid ehlinden herkese kıyamet gününde bir nur verilecek. Münafığın nuru söner. Mümin münafığın nurunun söndüğünü görünce Tirel ve der ki Rabbimiz bizim nurumuzu tamamla. Evet. Herkesin amellerinin miktarına göre sırattan geçme verilecek kardeşlerim. Bir kısmının nuru dağ gibi. Bir kısmının nuru hurma ağacı gibi. Bir kısmının nuru ise gibi olacak. Bazen yanacak, bazen sönecek. Allah subhanahu ve teala bizi Sırattan şimşek gibi geçenlerden eylesin. Bahak İbni Müzahim diyor ki dünyada açıkça iman etmiş olan herkese kıyamet gününde bir nur verilir. O sırata ulaşınca münafıkların nuru söner. Müminler bunu görünce titrerler ve Rabbimiz bizim nurumuzu tamamla derler. Bu kesinleştiğine göre insanlar bölüm bölüm olmaktadır. Bir kısmı saf müminlerdir ki bunlar kardeşlerim Bakara suresinin ilk dört ayetinde nitelendirilmiş olanlardır. Bir kısmı saf kafirlerdir ki bunlar da daha sonraki iki ayette nitelendirilmiş olanlardır. Münafıklara gelince bunlar da kısım kısımdır. Bir kısmı saf münafıklardır ki, işte ateş örneğe verilenler bunlardır. Bir kısmı da tereddüt içerisinde kalan münafıklardır ki, bazen iman parıltıları ortaya çıkar, bazen de kaybolur. İşte şu örneği verilenler bunlardır. Bunların durumu kendilerinden öncekilerden daha hafiftir. Burası bazı yönlerde Nur suresinde zikredilenlere benzemektedir. Şöyle ki müminlere ve müminlerin kalbinde bulunan imana örnek olarak verilmiş olan Rabbimiz Subhanahu ve Teala'nın buyurduğu gibi içinde ışık bulunan bir kandil yuvası ve bu ışık bir cam içinde bulunur. Bu örneği müminin kalbinin numunesidir. Çünkü müminin kalbi iman fıtratı üzerindedir. Ve her türlü karanlıktan bulanıklıktan uzak saf ve halis şeriata ulaştırıcı noktalardan yardım eder. İnşallah tesir boyunca yeri geldiğince bu hususun üzerinde durulacak. Sonra kendileri herhangi bir yol üzere bulunmadıkları cehli mürekkep sahibi oldukları halde bir yol üzere olduklarını sanan kafirlere örnek verilmektedir. edenlerin işleri Engin çöllerdeki serap gibidir. Susayan kimse onu su Fakat oraya geldiğinde hiçbir şey bulamaz. Orada Allah'ı bulur ve o da hesabını görür. Allah hesabı çabuk görendir. Nur 39. Daha sonra o surede Rabbimiz Subhanahu ve Teala basit bilgisizlikle dolu olan cahil kafirlerin örneğini vermekte ve onlar hakkında Şöyle buyurmaktadır. Veya engiz denizin karanlıklarına benzer. Onu üst üste dalgalar ve dalgaların üstünde de bulutlar örter. Karanlıklar üstünde karanlıklar. İnsan elini uzattığı zaman neredeyse onu bile göremez. Allah'ın nur vermediği kimsenin nuru olmaz diyor Nur Nurkırt'ta. Burada da kardeşlerim kâfirler iki kısma bölünmektedir. Buyurun, hoş geldiniz. Hac suresinin başında zikredildiği gibi, bu küfredenlerin bir kısmı önderler, bir kısmı da onların peşinden gidenlerdir. Allah subhanahu ve Teala Allah hakkında bilmeden tartışan, ve her azılı sesatçıya uyan insanlar vardır. Hac 3. Bunun ardından da şöyle buyurmaktadır. Bilmeden doğruya götüren bir rehberi olmadan, aydınlatıcı bir kitabı bulunmadan Allah yolunda saptırmak için büyüklük taslayarak Allah hakkında tartışan kimseler vardır. Dünyada rezillik onadır. Ona kıyamet günü yakıcı azabı tattırırız diyor Hac 8 ve 9'da. Evet kardeşlerim. allah Teala Vakıa Suresinin başında ve sonunda da ve insan surelerinde de müminleri ikiye taksim etmiş. Bir kısmını önde gidenlerdir ki bunlar Allah' azze ve celle'ye yaklaştırılmış olanlar bir kısmı da sadilardır ki Bunlar iyilik sahipleridir. Bu ayet-i kerimelerin toplamından özetleyecek olursak, Demek ki müminlerde iki kısım. Bir kısmı mukarrabun, diğer kısmı da ebrar adını almıştır. Şafirlerde demek ki iki kısım. Bir kısmı önderler, bir kısmı da onların peşinden gidenler. Seza münafıklar da iki kısım, bir kısmı halis münafık, bir kısmı da nifaktan bir şube içerisinde bulunan münafıklardır. Bakın, Bukhari Müslüm'de gelen Abdullah İbni Amr'dan bir nakilde Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz ne diyor? Üç şey vardır ki, onlar kimde bulunursa o halis münafık olur. Kimde onlardan birisi bulunursa, onda bu hareketi terk edinceye kadar münafıklıktan bir hasret bulunur. Bunlar konuşunca yalan söyleyen, vaat edince vaadinden dönen, kendisine emanet verilince hiyanet eden kimsedir. Bu hadisi delil getirerek insanların imandan bir şube veya nifaktan bir şube içerisinde bulunabilecekleri belirtilmiştir. Evet. Şayet Allah dileseydi onların işitmelerini de görmelerini de giderirdi. Muhakkak ki Allah her şeye kadirdir. Ayet-i Kerimesi hakkında i̇bn Abbas şöyle demiştir. Hakkı bildikten sonra terk etmelerinden dolayı Allah dilesiydi onların işitmelerini de görmelerini de giderirdi. Muhakkak ki Allah her şeye kadirdir. Yani Allah kullarından dilediğinden intikam almaya veya dilediğini affetmeye kadirdir. Allah subhanahu ve teala burada her şeyden önce kendisine kudret vasfını izafe etmesinin sebebi münafıkları intikam ve hadvetinden sakındırmak içindir. Onlara kendilerini ihade edici olduğunu ve gözlerini kulaklarını gidermeye gücünü yeteceğini haber vermek istemiştir. 21 ve 22. ayetler Ey iman edenler sizi de sizden öncekileri de yaratan Rabbinize ibadet edin. Ta ki takva sahip olasınız. O Rabb ki yeryüzüne sizin için bir döşek göğü de bir bina yaptı. Gökten su indirip onunla türlü türlü meyvelerden sizin için rızık çıkardı. O halde bile bile Allah'a eşler koşmayınız. Evet. Bakın kardeşlerim. Buraya kadar Allah subhanahu ve teâlâ'nın ayetleri hep bizi bize anlattı. Müminleri, kafirleri ve münafıkları. Ama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 ve bir yer yapmakla yeryüzünde sert dağlar yerleştirme ve gökyüzünü tavan gibi üzerlerine çatmakla verdiği gizli açık nimetlerini hatırlatıyor. Ve bir başka ayet-i ayet kerime değilse, biz göğü de korunmuş bir tavan kıldık. Buna rağmen onlar Allah'ın ayetlerinden yüz çeviriyorlar. M.B. 32 Sonra kardeşlerim muhtaç oldukları zaman da gökten üzerlerine su getiren bulutlar gönderdiğini ve bununla çeşitli bitkiler, meyveler çıkardığını kendileri ve hayvanları için rızıklar verdiğini belirtiyor. Nitekim bu husus Kur'an-ı Kerim'in başka bölümlerinde de söz konusu edilmektedir. Bu ayete benzer ayetlerden birisi de Allah odur ki yeryüzünü bir karargah göğüde bir bina yapmıştır. Size şekil vermiş vermiş, şekillerinizi de en güzel biçimde kılmıştır. Size güzel şeyleri rızık olarak vermiştir. İşte bu Rabbiniz olan Allah'tır. Alemlerin Rabbi olan Allah ne yüce ve mübarektir. Kafir 64'te Bu ayetin muhtevası Allah yeryüzünün sahibi, maliki ve rızık vericisi, yaratıcısıdır. Bunun için yalnız O'na ibadet edilmesi ve hiçbir şeyin kendisine ortak koşulmaması gerekir. Bu sebeple Rabbimiz Sübhanahu ve Teala bile bile Allah'a ortaklar koşmayınız buyurmaktadır. E, İbn Mesud'dan gelen bir rivayette, Ben Ey Allah'ın Resulü, günahların en büyüğü hangisidir diye sorduğumda buyurdular ki, Allah seni yaratmış olduğu halde kendisine şirk koşmandır buyurmuştur. Bunu bu hale de Müslüm naklediyor. Muad'ın hadisi de buna benziyor kardeşlerim. Onun da naklettiği bir rivayette Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz bilir misin Allah'ın kulları üzerindeki hakkı nedir? Ona ibadet edip hiçbir şeyi ona ortak koşmamalarıdır. Bir başka hadiste ise sizden hiçbiriniz Allah isterse veya falan da isterse demesin. Ancak Allah isterse desin, sonra falan da isterse desin. Evet, demek ki kardeşlerim, Rabbimiz subhanahu ve teala önce burada Rablığını yani yediren, içiren, Rızık veren, kainattaki her şeyin ihtiyacını anında bilip anında gideren olduğunu belirtiyor. Ve bunun akabinde bunları hatırlattıktan sonra, yani diğer ayetlerde de inşallah gelecek, Rabbim subhanahu ve teala müsaade ederse orada da detaylarına gireceğiz inşallah. Göğe bakmamızı, yaratılan her şeye bakmamızı, ve Allah subhanahu ve teâlâ'nın yarattığı her şey her şey karşılığında insana bunları sunduğunu ve kendisinden sadece şükredilmesini ve kendisine ibadette yani o ilaha karşı sunulan söz, fiil ve amellerde şirk olmamasını istemekte. İşte burada da ey muaz Allah'ın kullar üzerindeki hakkı bilir misin? diye sorusunda Muaz ne diyor? Allah ve Resulü en iyisini bilendir. Evet. Ne diyor? Ona ibadetlerinde hiçbir şey ortak koşmamadır. Peki ya Muaz kulların Allah üzerindeki hakkı nedir bilir misin? diyor. Muaz Allah ve Resulü en iyisini bilendir deyince ne diyor Aleyhisselatü Vesselam? onların şirk koşmamasına haset, Allah da onlara azap etmemesidir, diyor. Demek ki biz, Rabbimiz Subhanahu ve Teala'nın emrini yerine getirdiğimizde, orada da bir hakka sahip oluyormuşuz. Allah o hakka nail olanlardan eylesin, kardeşlerim. Hammad İbni Seleme diyor ki, Abdülmelik Tüfeil'den nakletti, o şöyle diyor, her uyuyanın gördüğü gibi ben de bir rüya gördüm. Ve ben sanki Yahudilerden bir topluluğun yanındaydım. Onlara siz kimsiniz dedim. Onlar biz Yahudileriz dediler. Onlara dedim ki Uzeyr Allah'ın oğludur diyen topluluk siz misiniz? Onlar da Allah isterse ve Muhammed isterse diyen topluluk siz misiniz dedi. Sonra Hristiyanlardan bir topluluğun yanından geçtim ve onlara siz kimsiniz diye sordum. Onlar da biz Hristiyanlarız dediler. Onlara Mesih Allah'ın oğludur diyen topluluk olmalısınız dediğimde onlar da siz Allah isterse ve Muhammed isterse diyen topluluk olmalısınız dediler. Sabah olunca bazı kişilere gördüğüm rüyayı haber verdim. Sonra Aleyhisselatü Vesselam'a gelip durumu bildirdim. O bunu kimseye söyledim mi dedi? Evet dedim. Bunun üzerine ayağa kalktı, Allah'a hamdetti ve sonra şöyle dedi. İmdi tuhaf bir rüya görmüş ve onu da sizden kimilerine haber vermiş. Siz şöyle şöyle diyordunuz. Benim sonu men etmem gerekiyordu. Binaenaleyh Allah dilerse ve Muhammed dilerse demeyin. Sadece yalnız ve yalnız Allah dilerse deyin demiş. ses tonu anlaşılıyor mu arkadaşlar net mi